6901. Kesim güzel olmalı. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve vesselam bıçakların bilenmesini ve hayvanlara gösterilmemesini emretti ve şu tembihte bulundu. Biriniz hayvan boğazlayınca boğazlamayı hızlı yapsın. 6902. Saman Hayvan Kesme Yasağı. H.Z. Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selam bana ve Ömre bizimle birlikte eva kifiyeye girin buyurdular. Biz de ay ışığında gittik. Bahçeye kadar ulaştık. Bize merhaba, hoş geldiniz dediler. Sonra bıçağı alarak dağlar sürüsünün içerisinde dolaştı. Aleyhissalatu ve selam bu esnada sağman olandan sakın veya süt sahibi olandan dedi. 6903 hayvanı hedef yapma saldı. Ebu bu Saidiy Fuad an anlatıyor. Resulullah hayvanlara müste işkence yapmayı yasakladı. 6904. Vahşi eşeklerin eti. Miktam İbn Macar Erkindi Ribai Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam birçok şeyi haram kıldı. Hatta vahşi eşekleri de zikretti. 6905. Mevsinin köpeği. T. Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Biz onların yani meclislerin köpek ve kuşlarının avladıklarını yemekten ne yolunduk. 6906 Okya oh, ile avlanan hayvanın hükmü. Adil İbnu Hatim radıyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Biz ok oh, atan bir kalimiz. Bize ne tavsiye buyursunuz? Şu cevabı verdi. Ava oh, ok oh, atıp onu derdin zaman derdin alı ye. 6907 Okya oh, ile avlanan hayvanın hükmü. Teminudari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, ahir zamanda develerin hörgütlerini, koyunların kuyruklarını hayvan canlı iken kessen bir kavim olacak. Bilesiniz. Canlıdan her ne kesilirse, o meda hükmündedir, buradadır, haramdır. 6908 Balık ve Çekirge Alı Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Bize iki hayvanın ölüsünün gelmesi helal kılındı. Balık ve Çekirge 6909 Balık ve Çekirge Alı H.Z.N.S. Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zevceleri, Çekirgeleri tabaklar üstünde birbirlerine hediye ederlerdi. 6910 Öldürülmesi Yasak Hayvanlar H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam göçen kuşu surat, kurbağa, karıncara hüdüd, kuşunu öldürmeyi yasakladı. 6.911 Kereri öldürmenin Hükmü, Fakih İbn-i Muğire'nin azabı cariyesi sahibi radıyallahu anh'a anlatıyor. H. Z. Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girmiştim. Odasında yere konulmuş bir mızrak gördüm. Ey mininlerin annesi! Bununla ne yapıyorsun diye sordum. Şu cevabı verdi. Biz bununla su kelerleri öldürüyoruz. Çünkü Resulullah aleyhisselatu ve selam bize bildirdi ki, Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman yerdeki bütün hayvanlar ateşin sönmesine katıldı. Sadece keler katılmadı. Dahası o, ateşi yanması için üflüyordu. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam bunun öldürülmesine emir buyurdu. 6.912 Kurt ve Tilki Huzeyme İmuzes Sadıya Allahu An anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Ben Kara hayvanlarının hükmünü sormak üzere Size geldim. Tilki hakkında ne buyurursunuz Aleyhisselatü Vesselam? Tilkiyi kim yiyor buyurdu. Ben bu sefer Kurt hakkında ne buyurursunuz dedim. Kendisinde hayır bulunan bir kimse kurdu yer mi buyurdular. 6.913 Kertenkele H.Z. Cabir Allahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam kertenkeleyi haram kılmadı. Lakin ondan tiksindi. O, bütün çobanların yiyeceğidir. Allah Teala hazretleri ondan birçok kimseleri faydalandırır. Yanımda olsaydı ben de yerdim. 6.914 Su yüzünde duran ölü balığın hükmü, H.Z. Cabir Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Denizin sahili attığı ve geri çekilmekle sahilde bıraktığı alı yiyiniz. Denizde ölüp de su yüzüne çıkan alı yemeğiniz. 6.915 Karganın hükmü, i̇bn Ömer Rabiallahu An hüma der ki, Resulullah ve Vesselam'ın fasık dediği kargayı kim yer? Vallahi o temiz hayvanlardan değildir. 6.916 Karganın hükmü H Z Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Yılan fasıkıktır. Akre fasıkıktır. Fare fasıkıktır. Karga fasıkıktır. Kasım İbnu Muhammed Ebi Bekr radıyallahu anha Karga yenilir mi diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Resulullah ve Vesselam'ın ona fasık demesinden sonra onu kim yer? 6.917 Yemek Yedirme İlm Ömer Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin. Allah Teala Hazretlerinin sizi emrettiği şekilde kardeşler olun. 6.918 Bir kişilik yemek iki kişiye yeter. Ömer İbn Hattağa Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, muhakkak ki bir kişilik yemek iki kişiye yeter. İki kişilik yemek de üç ve dört kişiye yeter. Dört kişilik yemekte 5 beş altı kişiye yeter. 6919 Yemek sırasında eli yıkama. İbn Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Evinin hayır ve bereketin Allah-u Teala Hazretlerinin arttırmasını diliyorsa, yemeğe otururken ve yemekten kalkarken ellerini yıkasın. 6.920 Yemek sırasında el yıkama, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam heladan çıkmışlardı. Bu esnada bir yemek getirildi. Bir adam, Ey Allah'ın Resulü! Size abdest suyu getirmeyelim. Mi dedi. Efendimiz, namaz mı kılacağım ki? Şimdilik gerek yok, buyurdular. 6.921 Dayanarak yemek. Abdullah ibn Büsra diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bir koyun parçası hediye etmiştim. Aleyhissalatu ve selam onu yemek üzere dizlerinin üzerine oturdu. Bir bedevi. Bu ne biçim oturuştur Dedi. Resulullah. Allah beni mütevazi bir kul olarak yarattı. Kibirli kasılan bir yapmadı diye cevap verdi. 6922 yemek sırasında besmele. Hz. Abdullah anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir defasında ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi gelerek hazır yemeği iki lokmada yiyip bitirdi. Resulullah Aleyhissalatu ve selam eğer bu misafir Bismillah deseydi, yemek hepinize yeterdi. Öyleyse biriniz yemek yediği vakit Bismillah desin. Yemeğin başında Bismillah demeyi unutacak olursa, hatırlayınca Bismillahirrahmanirrahim başında da sonunda da Bismillah desin buyurdular. 6.923 Sağ elle yemek, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Her biriniz sağ eliyle yesin, sağ eliyle içsin, sağ eliyle alsın, sağ eliyle versin. Zira şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle verir, sol eliyle alır buyurdular. 6.924 Kendi Önünden Yemek i̇lm Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, sofra konulunca herkes kendi önünden yesin. Sofra arkadaşının önünden almasın. 6.925 Kiriti yemeye. Yanlardan başlamalı. Vasile İbn-i Eska'yla Eski radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Kirit tabağının ortasına elini koyup, Bismillah diyerek etrafından kendinize yakın yerinden yiyin. Orta kısmını bırakın. Zira yemeğe bereket ortasından gelir buyurdular. 6.926 Yemekten hizmetçiye de ikram. Hz. adı radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Birimize hizmetçisi hazırlamak için zahmetini ve hararetini çektiği bir yemek getirdiği vakit onu da çağırsın ve kendisiyle beraber o da yesin. Eğer bunu yapmazsa hiç olsun bir lokma alıp eline koysun. 6927 Yemeğin başından kalkılmaz. H. Z. an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam sofra kaldırılıncaya kadar yemeğin başından kalkılmasının yasakladı. 6.928 Yemeğin başından kalkkılmaz. i̇bn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Sofra kuruldu mu? Hiç kimse sofra toplanıncaya kadar yemekten kalkmasın. Doysa bile. Herkes bırakmadan. Yemekten elini çekmesin. Yemeğe devam etsin. Zira kişi erken çekilirse arkadaşını mahcup eder. O da bırakır. Halbuki arkadaşının daha yemeğe ihtiyacı vardır. 6.929 Yemeğe buyur etme. Esma bintu Yezid radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve çeleme bir yemek getirilmişti. Bize de teklif edildi. İştihamız yok dedik. Aleyhisselatü Vesselam. Açlıkla yalanı birleştirmeyiniz buyurdular. 6.930 Mescid'de Yemek. Abdullah i̇bn Haris İbn-i Cezez Zübeydi Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah. Aleyhisselatü Vesselam zamanında mescidde ekmekle et yerdik. 6.931 Kabak. H.Z. Enes Radıyallahu An anlatıyor. Annem Ümmü Süleym Resulullah ve Vesselam'a benimle bir sepet taze hurma gönderdi ama elinde bulamadım. Bana bir azadlısının kendisi için hazırladığı bir yemeğe çağrıldığını, oraya gittiğini söylediler. Yanına ben de gittim. Yemeğini yemekteydi. Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle beraber yemem için beni de çağırdı. Enes devamlı der ki, ev sahibi etli ve kabaklı bir tirit hazırlamıştı. Meğer ve vesselam kabağı tevermiş. Ben bunu görünce kabağı toplayıp ve vesselamın önüne yakın bırakmaya başladım. Yemeği yediğimiz zaman ve vesselam evine döndü. Ben de hurma sepetini önüne sürdüm. Resulullah hurmayı yemeye ve taksim etmeye başladı. Sepetteki hurmayı böylece bitirdi. 6.932 Kabak Cabir İbn-i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın evinde huzurlarına çıktım. Yanında şu kabak vardı. Bu nedir diye sordum. Bu kabaktır. Biz bununla yemeğimizi arttırıyoruz buyurdular. 6.933 Et yemeği Ebu Derda Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki Dünya ve Cennet ehlinin yemeklerinin efendisi ettir. 6.934 Et yemeği Ebu Derda rivayatı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam davet edildiği her yeme mutlaka icabet etti. Bir et hediye getirildiği zaman da mutlaka kabul buyurdu. 6935 etin en güzel tarafı Abdullah İbnu Cafer rivayatı Allahu an İbnü Zübeyr ve bir grup için boğazladığı bir deveyi ikram ettiği sırada İbnü Zübeyre rivayet ettiğine göre bir defasında ashab aleyhissalatu ve selama et yemeği sunarlarken kendisi efendimizden şöyle söylediğini işitmiştir. Etin en güzeli hayvanın sırt etidir. 6.936 Etin en güzel tarafı H.Z. Enes İbn-i Malik radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın önünden kebap artığı hiç kaldırılmalı ve beraberinde tül yaygı taşınılmalı. 6.937 Etin en güzel tarafı Abdullah İbnü Haris İbnü Lezz Zübeyrid Radıyallahu An anlatıyor. Bir gün biz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ile birlikte mescitte kızartılmış bir parça et yedik. Sonra ellerimizi çakıllarla silip adres almadan namaza durduk. 6938. Kadit yani güneşte kurutulmuş et. Bu Mesud Radıyallahu An anlatıyor. 1. Gün Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bir adam gelmişti. Bir müddet efendimizle konuştu. Bu sırada adamca ısruyduğu korkudan omuzları titremeye başladı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam adama Sakin ol. Ben bir kral değilim. Ben kadi güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyu buyurdular. 6.939 Tuz H.Z. Enes İbni Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Katığımızın efendisi tuzdur buyurdular. 6940 zeytinyağı. Ebuhureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Zeytinyağını yiyin ve onu bedeninize sürünün. Çünkü o mübarektir. 6941 süt. Hz. Aişe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam kendisine süt sunulduğu vakit süt bir berekettir veya süt iki berekettir derdi 6942 kuru hurma bu Beydullah İbn Ali İbnebi rafi İbn ve Ebu Rafi'in karısı Selma Rabiyallahü Rabiyallahü anhu anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki içerisinde kuru hurma olmayan bir ev içerisinde yiyecek maddesi olmayan bir ev gibidir 6943 yaş hurmayı kuru hurma ile yemek H.Z. Ayşe Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhi ve Vesselam buyurdular ki, Yaş hurmayı kuru hurmayla birlikte yiyin. Eski hurmayı yeni hurmayla beraber yiyin. Zira şeytan böyle yapmanıza kızar ve Ademoğlu, eskiyi yeni ile beraber yiyecek kadar hayatta kaldı der. 6.944 Yaş Hurmayı Kuru Hurmayla Yemek e Z -Ebu saat ki bu. Saat Resulullah ve bu vekri azad dısı saat veıallah'u an hümak kibu Saat vesulullah ve Seema hizmet ediyordu ve aleyhisalatu ve Selam onun hizmetini beğeniyordu anlatıyor. Resulullah aleyhisalatu ve Selam hurma yerken aç ikram yapmayı ikişer ikişer yemeği yasakladı altı Hasmundan Hasundan yapılan ekmek ve bu anlatıyor Ben Sehib bu saat ve an'ha sen hasbundan yapılmış beyaz ekmek gördün mü diye sormuştum. Sehv. Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat edinceye kadar beyaz ekmek görmedim dedi. Ben tekrar Resulullah zamanında ashabın eleği var mıydı dedim. Aleyhissalatu vesselam vefat edinceye kadar elek görmedim dedi. Öyleyse elenmemiş arpa ekmeğini nasıl yordunuz dedim. Biz onu üflerdik. İçindeki kepekten uçan uçardı. Kalan kepekleri de su ile yumuşatıp yoğurduk cevabını verdi. 6.946 Hasundan yapılan ekmek Ümeymen Allahu anh'ın anlattığına göre kendisi bir umeyleyip ondan aleyhissalatü vesselam için ekmek yapmıştır. Resulullah Bu nedir diye sormuş. O da Bu bizim diyarda yaptığımız bir yiyecektir. Ben ondan sizin için bir ekmek yapmak arzu ettim demiştir. Aleyhissalatu vesselam ve da, Şu eleyi ayırdığın kepeği, öbürüne on kısmına geri kat. Sonra yoğur ve ekmek yap, buyurmuştur. 6.947 Yufka Ekmek Ata anlatıyor. Ebu Hurer'e radıyallahu anh bir ara kavmini ziyaret etmişti. Ravli der ki, Köyü de zannedersem Yunan idi. Köylüler kendisine evvelkilerin yufka ekmeğinden bir yufka getirmişlerdi. Ebu Hurer'e ekmeği görünce ağladı ve Resulullah. Aleyhisselatu vesselam şu lüks ekmeği gözleriyle hiç görmedi dedi. 6.948 Fa'lüz Eçbal helvası İbn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Fa'lüz Eci ilk işitmem şöyle oldu. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a gelip ümmetine yer yüzü açılacak. O zaman onlara dünyalık bol bol akacak. Öylesine akacak ki fayüzet ile yiyecekler dedi. Bunun zerre Aleyhissalatu ve selam. Fayüzet nedir diye sormuş. Cebrail Aleyhisselam. Yağ ve balı karıştırıp yapılan helva diye açıklamıştır. Resulullah bu haber karşısında hıçkıra hıçkıra ağlamıştır. 6949. Arpa ekmeği. H -Z Enes ilebi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam yün elbise giydi. Yamalı papuç giydi. Enes şunu da ilave etti. Resulullah Aleyhissalatu ve selam besi yemeği yedi ve sert elbise giydi. Enes'in birisi Hasene soruldu. Besi dediğin yemek nedir? O şu cevabı verdi. Arpanın iyi de öğütülmüşüdür. Ağızdaki lokma iki kişi ancak bir yudum suyla yutabilirdi. 6.950 İktisatlı Yemek Atiye ile Amir el-Yüheni radıyallahu anh anlatıyor. Selman radıyallahu anh Yemek yerken Biraz daha yemesi için ısrar edilince şöyle demişti. Yediğim miktar bana yeter. Zira ben aleyhissalatu ve selamı işittim. Buyurmuşlardı ki Dünyada insanların doyasıya en çok yeni. Kıyamet günü açlığı en uzun olacaktır. 6951 İktisatlı yemek Hz. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Her iştılha duyduğunu yemen israftandır. 6952 Ekmek atılmaz. Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam hücreme girmişlerdi. Atılmış bir ekmek parçası gördüler. Hemen onu alıp silerek yediler ve Ey Aişe! Kerim olana ikram et. Yani kıymetli olan ekmeğe hürmet et. Zira şu ekmek. Bir nefret edip kaçmışsa bir daha dönmemiştir buyurdular. 6.953 Açlıktan Allah'a sığınmak. H.Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Allah'ım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, en kötü yatak arkadaşıdır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o, çok kötü iç duygusudur. 6.954 Akşam yemeğini bırakmayın. H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Akşam yemeğini bırakmayın. Bir avuç hurma ile de olsa akşamı yiyin. Çünkü akşamın iter ki insana. Erken ihtiyarlık getirir. 6.955 Misafir edinme. T.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki. Hayır. Misafir ağırlanan eve. Bıçağın deve hölgüne ulaşmasından daha hızlı ulaşır. 6.956 Misafir edinme. i̇bn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki. Hayır. İçerisinde yemek gelen eve. Bu ve dev gücüne ulaşmasından daha hızlı ulaşır. 6957. Misafir edinme. H Z. E bu Hürer Rabi an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki, adamın misafirini kapıya kadar uğurlaması sünnettendir. 6958. Etle yemekte birleştirme. İm Ömer Rabi an anlatıyor. Babam Ömer yanıma girmişti. Ben o sırada sofradaydım sofranın başında kendisine yer açtık. Babam oturdu ve "Bismillah" dedi. Sonra elini yemeye vurup bir lokma aldı. Sonra bir lokma daha alarak iki dedi. Sonra da "Ben bu yemekte bir yağ tadı aldım. Bu etin yağının tadı değildir." dedi. "Ben ey müminlerin emiri, ben semizle almak için çarşıya çıkmıştım. Pek pahalı buldum bunun üzerine" Bir dirhemlik zayıf et aldım. Ona bir dirhemlikle yağ ilave ettim. Böylece bütün aile sertlerinin kemiklerden faydalanmasını arzu ettim dedim. Babam Ömer dedi ki, Bu iki şey, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın sofrasında asla bir araya gelmediler. Efendimiz birini yediyse diğerini tasadduk etti. Ben, A-I, ey müminlerin emiri, ben bir kere yapmış bulundum. Bundan böyle bu iki şey benim soframda da asla beraber bulunmayacak. Dedim. Babam yine de. Hayır. Ben bunu yapamam dedi ve yemedi. 6.959 Soğan. Ukbe İbn Amir el an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam ashabına. Soğan yemeyin dedi. Arkadan gizli yani alçak sesli bir kelime ile çiğe 6.960 Meyveler. Numan İbn-i Beşir sabiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü ve sellem taiften üzüm hediye gelmişti. Beni çağırıp, şu salkımı al anana götür dedi. Aldım. Ama anneme ulaştırmazdan önce yiyip bitirdim. Birkaç gece sonra karşılaşmıştık. Bana, salkımı ne yaptın? Anneme götürdün mü dedi. Hayır dedim. Bunun üzerine beni guder vefasız diye tesmiye buyurdu. 6961 Meyyeler Talha diye Allahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam'ın yanına girmiştim. Elinde ayva vardı. Bana "Ey Talha, şunu al. Ye. Çünkü bu kalbe rahatlık verir." buyurdular. 6962 Şarap her kötülüğün anahtarıdır. Ebu Derdi Arabiyye Allahu an demiştir ki: "Dostum bana Şarap içme. Çünkü o her kötülüğün anahtarıdır diye tavsiyede bulundu. 6.963 Şarap her kötülüğün anahtarıdır. Habba İbn-i Eret radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Şaraptan sakın. Çünkü şarabın ağacı asma diğer ağaçların üstüne çıktığı gibi şarabın günahı diğer günahların üstüne çıkar. 6.964 Şarap her kötülüğün anahtarıdır. H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Dünyada şarap içen, onu ahirette içemeyecektir. 6.965 Şarap her kötülüğün anahtarıdır. H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, İçki müptelası şarap düşkünü, günah yönüyle puta tapan gibidir. 6966. Şarap her kötülüğün anahtarıdır. Ebu Darda Rabbi Allahu an anlatıyor. Resulullah Sürullah Vesselam buyurdular ki: İçki mi cennete giremez. 6967. Şarap her kötülüğün anahtarıdır. Ebu İmame El Bahili anlatıyor. Resulullah Sürullah Vesselam ve Selam buyurdular ki: Ümmetimdendir zümre. Şaraba bir başka alt takarak onu içmedikçe gecelerle gündüzler tükenmeyecek. kıyamet gelmeyecek. 6968. Her sarhoş edici haramdır. İbn Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki her sarhoşluk veren şey haramdır. 6969. Her sarhoş edici haramdır. İbn Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Her sarhoş edici haramdır. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. 6.970 Bazı kaplarda kurulan şıra, T.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam nakiz. Müzeffet. Dübba ve hanteme denilen kaplarda şıra yapılmasını yasakladı ve sarhoş eden her şey haramdır buyurdu. 6.971 bazı kaplarda kurulan şira İbn Mesud'a da yallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Ben size bazı kaplarda nebiz şıra yapmayı yasaklamıştım. Bilesiniz. Tek başına kap bir şeyi haram kılmaz. Sarhoşluk veren her şey haramdır. 6972. Bazı kaplarda kurulan şira. Hz. Ali de yallahu an şöyle demiştir. Ey Lüme ise Sizden biri her yıl kurban derisinden bir sukabı yapmaktan aciz mi? Ayet sözüne şöyle devam eder. Resulullah aleyhissalatu selam küpte, Şunda ve şunda şıra yapmayı yasakladı. Ancak bu nevi kaplarda sirke yapmayı yasaklamadı. 6.973 Kapların ağzının örtülmesi, Ebu Hurer adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bize kapların ağızlarının örtülmesini, Tulumların ağızlarının bağlanmasını ve boş kabın ağzı yere gelecek şekilde ters çevrilmesini emretti. 6974 Kapların ağzının örtülmesi H Ayşe Anh'a anlatıyor. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için Geceleyin ağzı kapalı 3 kap hazırlardım. Bir kap abdest suyu için bir kap misvakı için bir kap içeceği için 6.975 gümüş kaptan içme. Hz. Ali radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kim gümüş bir kaptan su içerse sanki karnına cehennem ateşi doldurmuş gibi olur. 6976. Kabın içine soluma. Ebu Huureyere radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Biriniz su içerken kabın içine solumasın. Tekrar yudumlamak isteyince kalbi ağzından uzaklaştırıp nefes alsın sonra yerse yeniden ikisin. 6.977 Avuçla su içmek i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam yatarak dudaklarımızla su içmemizi yasakladı. Keza, tek bir avuçla, avuçlayarak içmemizi de yasakladı ve buyurdu ki, Sakın sizden kimse köpeklerin içtiği gibi suyu dudaklarıyla içmesin. Allah'ın gazabına uğrayan kavim gibi tek eliyle de içmesin. Suyu çalkalamadıkça geceleyin de içmesin. Ağzı kapalı ise çalkalamaya gerek yok. Kim kapla içmeye muktedir olduğu halde, tevazuyu düşünerek eliyle içerse Allah parmakları adedince kendisine sevap yazar. Bu avuç, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kabı idi. Çünkü o, kadehi atmış ve, Öf! Bu dünya ile beraber demişti. 6.978 Cam bardaktan içmek. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın cam bir bardağı vardı. Suyu onunla içerdi. 6.979 Tıp Hüsame İbn-i Şerif radıyallahu an anlatıyor. Ve devileri gördüm. Resulullah aleyhissalatü vesselama bize şu işi yapmada bir günah var mı? Şöyle davranmada günah var mı diye soruyorlardı. Onlara şöyle cevap vermişti. Allah'ın kulları, Allah, sizlerin sorduğu şeyleri işleyen kimseden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin ırzından şeref ve haysiyetinden bir şeyler kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte haram olan budur. Bedeviler bu defa. Ey Allah'ın Resulü! Hastalandığımız zaman tedavi yollarını aramasak. Bu günah mıdır diye sordular. Aleyhisselatü Vesselam. Tedavi arayın ey Allah'ın kulları. Zira Allah Teala Hazretleri koyduğu her hastalığa şifada koymuştur. Bundan sadece ihtiyarlık hariçtir. Onun tedavisi yok buyurdular. Bedeviler yine sordular. Ey Allah'ın Resulü. Kula verilen hasletlerin en hayırlısı hangisidir? Aleyhisselatü Vesselam. Güzel buyurdular. 6980 tip Ebu Hizamer adıya Allahu anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatu ve selam'a, tedavi için kullandığımız ilaçlar, şifa isteğiyle okunan dualar ve düşmanlardan korunmak için kullandığımız koruyucu şeyler hakkında ne dersiniz? Bunlar Allah'ın kaderinden bir şeyi geri çevirip değiştirir mi? diye sormuşlardı. Bu saydıklarınız da Allah'ın kaderindendir diye cevap verdi. 6981 Tıp, Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Allah hiçbir hastalık indirmedi ki şifasını da indirmemiş olsun. 6.982 Tıp, H.Z. N.S. radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam geçmiş olsun ziyareti için uğradığı bir hastaya. Bir şey yemek arzu ediyor musun diye sordu. Adam, kekledi. dedi. Resulullah. Hay hay, dedi ve hastaya kek aradılar. 6983. Perhis. Süheyl an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'ın yanına gelmiştim. Yanında ekmek ve kuru hurma vardı. Bana yanaşa ye buyurdular. Bunun üzerine yanaştım ve hurmadan yemeye başladım. Aleyhissalatu ve selam. Sen de göz hastalığı bulunduğu halde hurma mı yiyorsun? dedi. Ben diğer bir kenardan çiğniyorum dedim. Aleyhissalatu ve selam tebessüm buyurdular. 6984. Hasta yemeye zorlanmaz. Ukbe -i İbn -i Amir el-Cuhneyi radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Hastalarınızı yiyip içmeye zorlamayın. Zira Allah onları yedirir, içirir. 6985. Çörek otu i̇bn Ömer radiyallahu anh Huma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Size şu çörek otunu tavsiye ederim. Zira onda, ölümden başka her derde şifa vardır. 6.986 Bal, H.Z. Ebu Hurer'e radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Her ay üç sabah bal yalayan kimseye büyük bir belir hastalık gelmez. 6987. Bal H -Z Cabir diye Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve sellemu bal hediye edilmişti. Aramızda lokma lokma taksim etti. Ben kendi payımı aldım. Sonra ben Ey Allah'ın Resulü bir lokma daha isterim dedim. Peki buyurdu. 6988. Bal Abdullah İbn Mes'ud Allahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Size şu iki şifayı tavsiye ederim. Bal ve Kur'an, 6.989 Mantar ve Medine'nin acre hurması, Ebu Said'e Cabir radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Mantar kudret helvası evindendir. Suyu göze şifadır. Acre hurması cennettendir ve cinnete karşı şifadır. 6.990 Mantar ve Medine'nin Acre Hurması Rafi İbnu Amel Muzini radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve sellem buyurdular ki, Acre ismindeki Medine hurması ve Sahra adındaki mescidi Aksa'da yer alan taş cemittendir. Radi Abdurrahman der ki, Ben Sahra kelimesini şehimin ağzından dinledim. 6.991 Mantar ve Medine'nin Acre Hurması Ebu Ubey İbn-i Umni Haram radiyallahu anhuma arılatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Sinemekki ve sennut yani tereyağı tulumuna konulan bal veya dereotu tavsiye ederim. Çünkü bu iki şeyde samdan başka her hastalığa karşı şifa vardır. Ey Allah'ın Resulü sam nedir diye sorulmuştu. Ölüm buyurdular. Ravi Raviyyam dedi ki, İbn-i Ebi Ablenin söylediğine göre, Sennut dereotudur. Bazı başka alimler de bilakis. Yağ tulumuna konan baldır. Şairin şu beytinde sennut bu manadadır demiştir. Onlar tereyağı tulumundaki bal ile tereyağı gibidirler. Aralarında hiyanet yoktur. Onlar komşularına hile yapılmasına da mani olurlar. 6.992 Namaz şifadır. H.Z. Ebu Hurer'e radiyallahu an anlatıyor. Bir keresinde Resulullah ve Vesselam erken namaza kalktı. Ben de erken kalktım ve biraz namaz kıldıktan sonra oturdum. Resulullah ve Vesselam bana dönüp baktı ve fark çağırdı. mı ağrıyor buyurdu. Ben. Evet. Ey Allah'ın Resulü. Dedim. Öyleyse kalk. Namaz kıl. Çünkü namazda şifa var buyurdular. 6993 Hırkun Mesanın ilacı, Enes ibnu Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Hırkun Mesanın oturak hizasından toprağa kadar uzanan bir sinirin ilacı, Arap bir koyunun kuyruğudur. Bu kuyruk evitilip üç kısma ayrılır. Sonra her sabah aç karnına bir parça içilir. 6994. Umma, Ebuhur erer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın yanında Ummadan bahsedilmişti. Aleyhisselatü Vesselam. Onun hakkında fena söz sarf etmeyin. Çünkü o, günahları temizler. Tıpkı ateşin demirdeki pası, ruhu temizlemesi gibi buyurdular. 6.995 Ummah H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Buyurdular ki, bu ateşli hastalık cehennemin körüklerinden bir körüktür. Siz onu soğuk su ile kendinizden uzaklaştırın. 6996 Hacamat. Hz. Enes rivayeti Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem buyurdular ki: Miraç sırasında yanlarından geçtiğim her cemaat bana mutlaka "Ey Muhammed ümmetine hacamat olmalarını emret." demiştir. 6997 Hacamat. Hz. Ali radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Cebrail Resulullah aleyhissalatu vesselam'a Antaren boynun iki tarafındaki damar, hizasından ve kailden iki omuzun arası hacamat olma emrini getirdi. 6998. Hacamat. Hz. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir keresinde atından bir hurma kütüğünün üzerine düşmüş ve ayağı çıkmıştı. Raviler ki yani, Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir incilmeden dolayı ayağının üstünden hacamat ettirmiştir. 6.999. Hangi ayda hacamat olmalı? Hz Z N S Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, kim hacamat olmak isterse ayın 17 ve 19 veya 20'ini arasın. Sakın kan fazlalaşmak suretiyle birinizi galebe çalıp onu öldürmesin. Yedi bin, hangi ayda hacamat olmalı, İbni Ömer radıyallahu anhüme azadlısına, Ey Nafi bana kan galebe çaldı, benim için bir haç çıkacağım getir, getireceğin haç cam genç olsun, yaşlı veya çocuk olmasın dedi. Devamlı İbn Ömer dedi ki, ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın aç karnına hacamat olma idealdir. Onda şifa ve bereket vardır, aklı arttırır. Hafızayı güçlendirir. Hafız olmak isteyenlerin hafız etme. Kabiliyetini arttırır. Hacamat olmak isteyen Allah'ın adıyla Tarşamba günü hacamat olsun. Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde hacamat olmaktan kaçının. Pazartesi ve salı günü de hacamat olunuz. Çarşamba günü hacamat olmaktan kaçının. Çünkü o, Eyüp Aleyhisselam'ın belaya düştüğü gündür. Cüzdan ve Alacık hastalığı hastalığında sadece çarşamba günü veya çarşamba gecesi zoruyup eder dediğini işittim.